Ya şöyle bir şey soracaksın. Bu affedersiz bir hayvan hani öleceği bir zaman erkek yoksa kadın çesebilir mi? Ee, hani bazenler diyor ki böyle evet. bir şey heyzendir. olsa çesebilir diyorlar. O zaman da sorun budur. Bir sorsan ben nurum. Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz. Hürmet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Koca'yı selamlar. Evet ayarlı hocam. Evet, bir kurban yahut bir hayvanı kimler kesebilir, kesemez meselesinde müşrik olan, Allah'a şirk koşan, mesela İsa adına diyerek kesen insanların kestiği hayvanın eti yenmez. Bunun dışında kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, hiç fark etmez. Hatta alkolik de olabilir, aklı başında. Bismillah dedi ki, de bu hayvanın etini yersiniz. Dolayısıyla bir kişi müşrik değilse, inkarcı değilse keserken Allah adını inkar ederek onu tarak değil, hı hı. Mesih Kasla adına eterek. kasıtlı olarak Allah'a şirk koşarak kesiyorsa bunun eti yenmez ki biz bunu biliyorsak. Ancak bir kadının ister hayızlı olsun, ister yaşlı olsun, ister genç olsun hiç fark etmez kestiği hayvanın eti yenir. İster büyük baş olsun, ister küçük baş hayvan olsun, arasında herhangi bir fark söz konusu değil.